önüne gelip dikiliyor. Ve beni rahatsız ediyor. Söylemek zorunda kalıyorum. Hiç unutamıyorum. Bir münasebetle evlenen bir avukat evlenen nikah merasimi yapılan bir avukat münasebetiyle, merasimiyle bizi de davet etmişlerdi. Yine daha ziyade böyle üniversite camiasından doktor efendim mühendis işte avukat vesaire biz ile çağırdılar gittik yeri ve ismi mühim değil yemekler yendi sohbetler yapıldı bir avukat kardeşimiz evleniyor yani 35 yaşında kendine göre bir kızcağız da bulmuş neyse her şey bittikten sonra dediler ki hocam Bu avukat beyefendinin nikahını Sizin kıymanızı istiyoruz dediler Dini nikah Resmi nikahını yaptırmış tabi haliyle Dini bir nikah kıyılması istiyor Dedim ki kardeşim beni sokmayın Benim biraz dedim elim ağır dilim ağırdır canınızı filan sıkarım Hoşunuza gitmez şeyler olabilir Beni pek sokmayın dediysem de ısrar ettiler Peki ne yapalım Avukat beyefendiyi ve daha diğerlerini bir odaya, gayet süslü bir odaya aldılar. Biz de girdik. Euzü Besmele'yi çektik ve sorduk. Hemen birdenbire başlamadık nikah kıymaya. Dedim ki, sayın avukatım dedim. Şimdi burada dini bir nikah maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Dini nikah. Yani dini nikah demek, dini İslam'dan kaynaklanan nikah ki din İslam'ın dedim en mühim esası, anası temeli, mayası İslam imanıdır. İmanın şartlarıdır. İmanın şartları da amen -tü çerçevesinde toplanmıştır. Amen-tü bir çerçeve. amen billahi ve melaiketi ve kütübü malum. Lütfen dedim şu amen-tü billahi ve melaiketi diye başlayan amen-tü'yü okur musunuz lütfen dedim. Amentü okur musunuz? Efendim sıkıştı, sıkıldı, ıkındı, sıkındı. Bir sıkıntı bastı adamı. Vallahi hocam dedi ilk defa işitiyorum bu kelimeyi dedim. Amentü kelimesini yani. İlk defa işit. Niye eğitim yok? Okullarda din eğitimi olmazsa hiçbir şey olmaz. Ne camiden faydalanabilirsiniz ne vaizden, hiç giden yani. Temel yok demek temel yok değil. Allah Allah yahu nasıl işitmedin Efendim işitmedik diyor. Ailemden işitmedim diyor, okuldan işitmedim, televizyondan duymadım, radyodan eşit. Doğru doğru. Hakikaten doğru yani. Kınıyamıyoruz ki adamı. Hiç. Peki dedim sayın avukatım yani şimdi olabilir. Hiç olmazsa bu amen tü çerçevesi bir kapı gibi. Bu kapının da bir anahtarı var. Bu anahtar da kelime-i şehadet diyoruz. Eşhedü enla diye başladığı için kelime-i şehadet diyoruz. Bari kelime-i şehadeti okur musunuz lütfen? Dedim emin olun böyle gözümün önüne geliyor çehresi. Morardı, karardı, sarardı, şekilden şekile girdi. Bir kelime okuyamadı. Şahidim diyorum size ya. Neslimiz böyle yetişiyor. Hala okullarda din eğitimi olsun mu olmasın mı diye kavga yapılıyor. Yazıklar olsun bu adamlara. O zaman biz bütün moralim bozuldu, canım sıplerin gevenim olmaz dedim. Beyetendi olmaz. Din İslam oyuncak olamaz. Bir dinin haysiyet olmalıdır. Yani siz dini nikah yapacaksınız, dinin esasından haberiniz olmayacak! Olmaz böyle şey! Şimdi dedim bir dinin haysiyeti var, Allah'ın emrine gireceksiniz. Gecenin yarısına doğru zifaf odasına, Allah'ın size helal ettiği bir kadının yatağına gireceksiniz. Girmeden evvel gusül abdesti almanız lazım dedim. Gusül abdesti, boy abdesti alacaksınız. İki rekat namaz kılmadan kadının koynuna girmeyeceksiniz. İslam'ın adabı böyledir. Aa korkuyorum dedim. Siz şimdi gusül abdestini de Allah alem bilmiyorsunuz deyince vallahi hocam Allah'ın bildiğini niye saklayayım? Hayatta gusül abdesti almadım demesin mi? Hayatta almadım cevabım. Hiç münasebet kurmamış İslam'la. İbadetleriyle, abdestiyle, taharetiyle hiçbir temasa geçmemiş. Hiçbir eğilim göstermemiş, hiçbir alaka duymamış, bizim neslimiz böyle devam ediyor. Siz ne bekliyorsunuz bu nesilden?